Harikulade, fıtri bir zeka. ilahi bir mevhibe. En muadil mes'elelerde zekasının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima işleyen ve düşünen bir kafa. Nakillerle pek bu değil. Onun rehberi yalnız Kur'an. Bütün teyiz ve zeka kaynağı bu. Bütün olemalar doğrudan doğruya, bu kaynaktan nebean ediyor. Bir müştehit, bir imam kadar rey sahibi. Kalbi bir sahabi kadar imanla dolu.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 Maddeten belki dünyanın en fakir adamıdır. Fakat maneviyat aleminin sultanıdır. 80 küsur senenin alamı yüzünde bir buruşukluk yapamamış. Yalnız saçlarını ağartmıştır. Rengi pembe beyazdır, sakalı yoktur. Bir delikanlı kadar zindedir, halim ve selimdir. Fakat heyecana geldiği zaman bir aslan tavrı alır. iki dizinin üstüne doğrulur, bir şahin şah gibi konuşur.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 Can damarını koparan, kanını içen en büyük kasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkata maruz kalsam da, iman kalesinin istikbali selamette olsa.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 Bu küçük halise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevkinamına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti.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 Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha Ohunhar kumandanın kalbi vicdanı zulüm karlığı adına bilseydi bugün asılmış ve masumlar zindesine iftihar etmiş olacaktı. İşte benim bütün hayatım böyle zahmetle, meşakkatle, felaketle, musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur hiç olmazsa birkaç yüz bin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 Bir fırtına gibi gönül denizini dalgalandırıyordu. Bir şelale gibi, haşmetli zemzemelerle ruhun en derin noktalarına çarpıyordu. Çok heyecanlanmıştı. Millet kürsüsünde coşmuş bir hatip gibi devam ediyor, sözünün kesilmesini istemiyordu. Yorulduğunu hissettim. Bu heyecanlı bahse değiştireyim dedim. Mahkemede sıkıldınız mı diye sordum. Dini tedrisata, kadınlarımızın, muhterem hemşirelerimizin,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 Eşref hadi. Said Nur ve talebeleri. Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şey Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a, O'nun ulu peygamberine, O'nun büyük kitabına. Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi,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 Said Nur üç devir yaşamış bir ihtiyar, gün görmüş bir ihtiyar, üç devir. Meşrutiyet, iktihat ve terakki, cumhuriyet. Bu üç devir büyük devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış, yalnız bir adam var o ayakta. Şak yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıradağlar gibi Muhkem Bu adam üç devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını sefer etmiş, Allah denilmiş.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 sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyuruluyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur'da tecelli etmiş. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefis müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri, şahseri. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakir gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mülteci bir Sokrat'a diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnevi olmak gerek. O mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkumken bile hükmediyordu. O hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde medrese-i oldu. Sayit Nur zindanların nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller...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 Yer yer her tarafı sardı. Üniversitelilerin kapılarına kadar dayandı. Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana soyanlar onun nuruna, onun nuruna koştular. Üstadım nur risaleleri elden ele, dilden dile, ilden ile ulaştı dolaştı. Genç ihtiyar, cahil münevver, sekizinden seksenine kadar herkes ondan bir şey aldı. Onun nuruyla nurlandı. Her talebe bir makina, bilmaktan oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur risaleleri binlerce defa yazıldı, teksil edildi. Gözlerinin nuru sönmüş, iç alemlerinin ışığı sönmüş. Harabeye dönmüş olan körler bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı, dillerden hiç eksik etmedikleri, inkılaba, laikliğe aykırı hareket ediyor diye tekrar tekrar mahkemeye verdiler. Tekrar tekrar hapishaneler attılar. Kaç kere zehirlemek istediler. Onu zehirler tam zehir oldu. Zindanlar dersane. Onun nuru, Kur'an'ın nuru, Allah'ın nuru, vatan sınırlarını da açtı. Bütün alemi İslam'ı dolaştı. Şimdi Türkiye'de her teşekkülün, vatanını seven herkesin önünde hürmetle durması lazım gelen bir kuvvet vardır. Said Nur ve talebeleri. Bunların derneği yoktur. Lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur. Partisi, patırtısı, mutku, âlâ işi, nümâ işi yoktur. Bu bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, imanlı, inançlı kalabalığıdır. Osman Yüksel serden geçti. Bediüzzaman'ı zehirlediler. Bundan yedi sene önce kanunların çiğnendi, beşer haklarının çarmıha gerildi hürriyetlerin içe sayıldığı, şahsi arzu ve ihtirasatın kanunlardan üstün tutulduğu bir devir rezilanede. Afyon vilayetinin emirdağ kazasına 80'lik bir ihtiyar, bir din âlim sürülüyor. Nüfus kötüğüne kaydettirilip burada ikamete mecbur ediliyor. Tek gayesi Kur'an-ı Kerim'in ahkamını tedbir, insanları doğruya, iyiye ve namusluğa sev etmek olan bir fikir adamı nefsediliyor her cephesinde kan döktüğü kendi öz yurdunda, Engizisyon mahkemelerinin dahi insan oğluna acaba görmeyeceği zulme, işkencelere tabi tutuluyor. Sakalına, bıyığına, kılık kıyafetine karışmıyor. Jandarma dipcikleri altında ölüme mahkum ediliyor. Sürgün olarak gönderildiği yerde dahi rahat bırakılmıyor. Ecdadından misafirperverliği, İhtiyarların, garip ve kimsesizlerin yardımına koşmayı miras alan her Türk gibi, bu kaza halkı da ilmi eserleriyle, efal ve hareketleriyle müslem olan bu zatın yardımına koşmayı vicdani bir vazife telakki ediyor. İslam'ın ve ilmin izzetle bakarını, şerefle muhafaza etmesini bilen ve asla dünya zevkleri için minnet kabul etmeyen bu şahsın. Siyasi hiçbir parti ve teşekkürle de katiyen alakası yoktur. Türkiye'de iman ve karakter sahibi her fikir adamına yapıldığı gibi, bu kimsenin muhtelif defalar evi aranmış, mahkemelere verilmiş, bütün eserleri, mektupları en ufak teferruatına varıncaya kadar müsaade edilerek suçsuz yere hapishanelerde süründürülmüştür. Evet, suçsuz yere diyoruz. Çünkü vali ve kaymakamından tutunuz da, karakoldaki jandarmasına varıncaya kadar, üstada eza ve cefa etmek, hapishanelerde süründürmek bir vesile-i ittihar, şefin gözüne girebilmek, terfi makam edebilmek gibi süfri hırslarla yanıp kavrulanlar için ise bulunmaz bir fırsat olmuştur. Bu zulüm, bu işkencenin sebeplerini, o devrin dine karşı olan temayülünde, vicdan hürriyetine ve İslamiyet'e yaptığı baskıda aramak lazımdır. Bu halin o devirde hiç de acayip olan bir tarafı yoktur. Zira o devirde memlekette dinsiz, materyalist, behimi hislerinin zebunu, köle ruhlu bir nesil yetiştirilmek istenirken, bu zatın kendi hayatın istihkar derecesinde ortaya atılıp hürriyetle, ahlakla, imanla bu, hayvani hislerin esiri olmayan bir gençlik istemesi ve bu uğurda çalışması elbette hoş görülmezdi. Millet haklarını çiğneyip, Milyonların sırtından ahtapotlar gibi geçinmeyi şiar edinenler için korkulacak bir haldir bu. Takipler, baskılar senelerce devam etti. Onunla konuşanların, mektuplaşanların, hizmetine koşanların evleri arandı. Kendileri Afyon hapishanesinde şürütülerek çoluk çocukları sokaklarda sürünmeye mahkum edildi. Onun el yazması Kur'an-ı Kerim'i ile bunun tefsiri olan Risale-i Nur parçaları birer hıyanet-ı evrakı imiş gibi müsaade edilip savcılıklara devredildi. Muhakemesine mevkufen devam edilerek, 20 ay suçsuz yere hapishanede bırakıldı. Öyle bir an geldi ki, bu vakaların cereyan ettiği Afyon hapishanesi, Allah'a inanmaktan ve onun emirlerini yerine getirmekten gayrı hiçbir suçu olmayan masum vatandaşlarla dolup taştı. Onlara reva görülen zulüm, işkence, şeytanları bile dehşete düşürdü, ayyuka çıktı, vahşet halini aldı. Nasıl kudüs Şerif, Yahudilerin vahşetine ve peygamberlere yapılan zulümlere sahne olmuşsa, Afyonlu şehri de insan haklarının çiğnelip, vatandaş haklarının çarmıha gerildiği ikinci bir şehir oldu. 14 Mayıs seçimleriyle Çeyrek Asrı'nın diktatoryası zir-i edilip, çatır çatır yıkılırken, millet, kendi mukadderatına hakim olmaktan duyduğu hudutsuz bir sevinç içerisinde bayram ediyor. 14 Mayıs'tan sonra her şeyin değişeceğini beklerken yine görüyoruz ki, vali ve kaymakamlar eski alışkanlıklarına devamlanar. Taharri memurları yine konuşan 2-3 vatandaşın peşinde, yine Bediüzzaman'ın evi Tarasut altında, öyle ki bir jandarma çavuşu bile elinde arama emri olmadan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla müeyyed bulunan mesken masumiyetine tecavüz ediyor. Ve bu cüretkar bir türlü ceza görmüyor. Yine üstadın kılık kıyafetiyle uğraşılıyor. Devri sabıkta olduğu gibi ziyaretine gelenler yine kaydedilip karakollara çağrılıyor. Kendisini milletine hasreden 80 yaşındaki ihtiyar bir din alimi öldürülmek istemiyor. Hem de Ramazan bayramı akşamı, iftar yemeğine zehir konulmak suretiyle. Bu nefeci, bu ne tahammül edilmez bir haldir. Tecrit edilmiş, daimi bir tarahsut altında, kapısında bekçi, o içeride ölümle baş başa bırakılıyor. Heyha, geliniz ey ehl İslam, hep beraber ağlaşalım. Hayır, hayır, gözyaşlarıyla, feryatla tedavisi mümkün değil bu derdin. Allah için uğraşalım, Nihat yazar. Bediüzzaman zaman Nur. Büyük ve dahi adamların beşiği olan Türkiye, şimdiye kadar ne kadar mevzul mücahitler, müceddikler ve bütün manasıyla büyük insanlar görmüştür. Onların idrak ettikleri hayat şartları ve gördükleri itibar, buldukları ve mazhar oldukları hürmet, kadir ve kıymetlerine asla nakise vermemekle beraber, yürüdükleri hak yolunda muhakkak ki kendilerine büyük kolaylıklar temin etmiştir bu şartların makus tecellisine ve zulmün en ağırına maruz kaldığımız şu geçmiş 25 yıl, bize ağır mücadele ve mücahedeler içinde yoğrulmuş, davasının ve imanının azametinden ilham almış ve büyüklüğünü dünyanın en ucra köşelerine caymış bir dahi, bir nur ve fazilet kimsali hediye etmiştir. Nuru birçok muzgim vicdanları aydınlatmış, kudreti birçok zayıf imanlı insanlara cesaret vermiş Dehası, birçok nasipsiz insanların ruhuna ilham serpmiş olan bu büyük adam. Hiç şüphe yoktur ki, Said Nur Hazretleri'dir. Ondan fazilet ve fedakarlık dersi alan birçok yolunu şaşırmış insanlar, kendilerini mesut ve aydınlık bir sahranın ortasında bulmuşlardır. Dehası ve celadeti kadar, imanı da kuvvetli olan bu muhterem insan. 25 yıllık istibdat ve zulme gözlerini kırpmadan göğüs geren. ...ve onun korkunç işkence adaletsizliğine imandan doğan bir cüretle karşı koyan tek şahsizmettir. Bütün Müslüman dünyası bu kutlu cazibesinden kendisini kurtaramamıştır. Türkiye'nin ıssız ve tenha bir köşesinde doğan bu nur... ...ziyasını Pakistanlılara, Endonezyalara kadar yaymış... ...ve kendisiyle beraber milletimizin de şan ve şerefine haleler eklemiştir. Ne yazıktır ki bağrımızdan fışkırmış... Bize şeref kazandırmış, kararmış gönüllerimizi aydınlatmış, dalalet yoluna sapmış insanları hak yoluna getirmiş olan bu muhteşem ve mübarek insan bizden hürmet yerine sadece tazik ve zulüm görmüştür. Fakat o bundan neyinmiş ne de yolunu değiştirmiştir. Bir akiz o daha iyi biliyor ki mücadelesiz, fedakarlıksız, ızdırapsız hiçbir dava kötü tutamaz. Ne de olsa... Ne kadar biz bu güneşin ışığını söndürmek istesek de, onun nuru karanlık gönüllerde birer meşale gibi yanıyor ve bizi aydınlatıyor. Bu büyük insanın hakkı ve davasının meyvesidir. Ne mutlu kendisine. Cevat Rifat Atilhan. Bediüzzaman sahip Nur. Güzel Türk vatanının yetiştirip bütün de şeriyete örnek insan olarak hediye ettiği büyük dahi, büyük mürşid, ve muhteşem bir insanın ismidir. 90 yıla dolduran hayatının her günü birer nur halesi birer fazilet ışığı, bir azin ve iman halkası halinde Türk nesillerinin ruhlarına ve dîmalarına girmiş. Ve bu nur, senelerle birçok karanlık ruhları aydınlatarak onları doğru, güzel ve ışıklı yollara sevk etmiştir. İlahi bir zekanın remzi olan Büyük Üstad Said Nur Hazretleri, Allah'ın müstesna bir lütuf ve olan muhteşem dehasını mümin bir azim ve celadetle bu aziz milletin hayrı, terakkesi, yükselişi uğruna harcamış. Ve onun nuru Türk huduklarından taşarak komşu memleketlere, Pakistan ve Endonezya'ya kadar yayılmıştır. Bu nurun ışığı ve insanlara bahşettiği ahlak ve fazilet şulelerinin tek bir kıymet ve takdir ölçüsünde toplanması mümkün değildir. ...ondaki azim ve iade, ondaki yüksek kanaat ve üstün insan masfı, hepimiz için örnek teşkil edecek kadar büyüktür. Yalnız biz değil, yalnız Müslümanlar değil, bütün insanlık bu büyük insanın şahsiyetinde asalet ve nicabetin, ahlak ve faziletin... ...ve bilhassa yüksek imanın bütün göz kamaştırıcı en muzeşlerini temaşa edebilir. Bütün Türk çocukları vatanlarının bu kadar ilahi bir zekaya, bu kadar muhteşem bir şahsiyete, bu kadar temiz bir insana beşik vazifesi gördüğüne iftihar edebilirler. belki gün onun bir muhakemesi vardı. Bu muhakemeden iki şey öğrendik. Biri asil ve genç Türk neslinin fazilet ve uluv ahlaka, yüksek inanç ve iradeye olan derin saygısı ve yüksek alakası. Diğeri de lükslerini, zenginliklerini Rütbe ve mevkilerini ve bugünkü fani ve sefil varlıklarını Türk milletinin sefalet ve geriliğinde arayan ve zehirli ilhamlarını ve direktiflerini ve kuvvetlerini milletler arası gizli, devirici ve bozguncu Türk düşmanlarından alan bir soysuzlar ve nesepleri belirsiz insanların takındığı tavır. Binlerce münevver Türk gencinin teşkil ettiği büyük topluluktan bir miktar irkilerek, zehirli, melun ve müfsit kalemlerini korkan ve titrek dahi olsa sinsi sinsi aleyhde kullanan ve artık modası geçmiş olan palamuralarla bu kıymeti küçümsemek isteyen midir o? Şöyle bir mukayese yapabiliriz. Üstad-ı Azam'la, haşa, Mason üstadı değil, muasır olan büyük adam ve Hindistan'ın kurtuluş rehberi Mahatma Gandhi, biri İngiliz ceberutuna İngiliz emperyalizmine ve onun korkunç istila ve istismarına baş kaldırmış ve yıllarca büyük davasına hizmet ederek İngiltere'nin bütün haşmet ve kudretine azim iradesi önünde aciz ve mefluç bir hale getirmiştir. Bizim bu tipte yetiştirdiğimiz büyük insanın mücadele ve mesai hayatı meşakket. Birincisine çok benzemekle beraber fazla olarak ona Cenabı Hakk'ın baş buyurduğu Müslümanlık ve iman nuru da kendi ziyasını güneş gibi İslam iklimlerine ve diyardan diyara aşırık götürmüştür. Arada sadece büyük ve şayane esef bir fark vardır. Bu fark, birincisine 400 milyona yakın bir insan topluluğunun gösterdiği sarsılmaz inanç, hürmet ve bağlılık. Bizimkine karşı da mahdut bile olsa bazı asalet fukarası, soysuzların açığa vuran istihbar ve sinsi hücumları... Ya Rabbi, neden bizi böyle her kıymetli fazileti paçavraya döndürecek kadar tesbahileştirdin, biliyor musun? Sana karşı günahımız çok büyükdür. büyüktür. Yeter ya İlahi, yeter bu sukut bize. Cevat-ı Rıfat Atihan. Bediüzzaman kimdir? Bediüzzaman, mahut ve mühlik uçurumlarla dolu olan içtimai seyrimizi, manevi değerler bakımından bir nur-i imani ve ziyay-i şadi ile taht emniyeti almaya çabalayan ve bu hususa bilmenin kendi kendini idare etmek, bilmemenin körü körüne idare olunmak hakikatına vücut vereceğini halk kitleleri arasında temessül ettiren insandır. zaman ahlaki kıymetler ve milli hasletlerin pozitif ilimlerle muvazi olarak katlı mesafe edemediğini bu mana ve şekil muaceyesinde yetişen çöl kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin, istikbalde milletimizin rüyet ufkunda bir karabela olacağı hakikat katliyesini gözlere sokan ve çare halası da gösteren kimsedir. Bediüzzaman, şark ve garp arasındaki azim müfarekatın, şahsiyet mefhumunun daralma ve genişlemesinden neşet ettiğini gören, ve asrın maymun taklitçiliğine varan şahsiyetsizliği önünde, şahsiyet mefhumunun ilahi yüksekliğini gönüllerin miharak noktasında sembolleştirmeye tevessül eden âlimdir. Bediüzzaman, hür adamların, hür memleketinin ilahi kuruluş felsefesini akıllara ve gönüllere nakşeden din adamıdır. Bu necip millet, Bediüzzaman gibi nefsindeki menfaat butunu deviren insanların hizmetine çok ama çok muhtaçtır. Hukuk Fakültesinden Ziya Nur. Demokrat kardeşlere tavsiye. Diktatörler ve şefler idaresinde memleketin dinini, imanını, canını, hayatını kasıp kavuran merhametsiz eski devrin Parmesan kullarının şu can çekişme devrinde demokratlara tevcih ettikleri silahların en tesirlisi, onu kendilerinden daha dinsiz göstermeye çalışmalarıdır. Bir kısmı dindarlık perdesi bürünerek, Demokratların millete vaat ettikleri din hürriyetini temin etmeyeceklerini propaganda ediyorlar. Bir kısmı da irtacağı himaye ediyor ithamıyla. Demokratların din hürriyetlerine taraftarlık etmesini önlemeye, kendileri gibi demokratları da dini, din müesseselerini tahrip etmeye, din ehline karşı şiddet göstermeye sevk ediyorlar. Demokrat partinin iktidarı ele alır almaz komünistlere karşı şiddetli davranması, diğer taraftan Ezan-ı Muhammedi'nin temin etmesi, bu sebeple halkın muhabbetini kazanarak kendi kuvvetinden 20 defa daha bir kuvvet elde etmesi, halkçıları müthiş endişeye düşürdü. Eski devrin din ehline ve Kur'an ehli olan nurculara karşı takip ettiği zalimane siyasetin, onları bu hale düşürdüğünü demokratlar idrak edecek bir seviyede oldukları için, onların pusularına, düşmeyeceklerine itimadımız vardır. Eski devrin belli başlığı şiarı malumdur. Demokratlar, bekalarını temin etmek isterlerse, tamamıyla bu şiara karşı bir siyaset takip etmeleri icat eder. Bir taraftan komünizme karşı şiddet, diğer taraftan dini ve din ehlini himaye açıkça ve mertçe bu yolda yürümek mecburiyetindedir. Bu hususta göstereceği en ufak bir zaaf, yahut en ufak bir samimiyetsizlik onu hakçıların çukuruna düşürür. Biz nur talebeleri, katiyen siyasetle iştigal etmeyiz. Bizim yegane emelimiz, memlekette bin hürriyetinin hakiki surette temini, dine ve din ehline ve Kur'an ehli olan nurculara karşı, çeyrek asırdan beri devam eden zulüm ve tazyikın tamamıyla bertaraf olmasıdır. Demokrat kardeşlere tavsiye ederiz. Devri sabıkın şeytankarane oyunlarına, hilelerine aldanmasınlar, Onların düşükleri dalalete düşmesinler. Milletin ruhunu ve iradesini onlar gibi istihbat etmesinler. Komünizme ve dine karşı tuttukları doğru yolda azimle devam etsinler. Nur talebeleri namına Sadık, Sungu, Ziya. Bediüzzaman. Berkson, Ahlak ve Dinin İki Kaynağı adlı son kitaplarından birisinde, bilhassa ahlakın bir insan cemiyetinde alçalmış vak'a derekesinden, Ulvi Mefkure seviyesine, ancak dindar ve temiz şahsiyetler sayesinde yükselebileceğini kaydeder. Bu görüş, insanlık ve Müslümanlık tarihinde sayısız örneklerle her zaman tahakkuk eylemiştir. Zaten psikoloji ilmine dayanan terbiye sanatı, ananevi yollarında bu umdeye tutunduğu ve yeni bir istikamet verilecek nesilleri bu kabil örnek insanları takmide serp ettiği nispetle, bizden evvelki devirlerde, Bizden çok mesut insanlar yetiştirmiştir. Bediüzzaman hangi cemiyette ve hangi devirde yaşarsa yaşasın, işte bu işaret ettiğimiz örnek insan, vasıflarını muhafaza eden temiz ve müstesna şahsiyetlerden birisidir. Türk milletini mahvetmek için, casus ellerle perde arkasında yetiştirilmiş ve Türk milletini yalanla, dolanla her saniye aldatmayı kendine bir geçinme sanatı edilmiş bir sürü vatan haini, ve millet düşmanı mahluklar, bu temiz şahsiyetin yıllardan beri hayatını cembereye sokmuştur. Sorarız, fakat kime soracağız? Bu sorgudan da ne umacağız? Bütün tarihimizde, her fırsatta en korkunç ve amansız düşmanlığını ispat eden Fener Patrikleri muhteşem saraylarında saltanat sürerken, bu aziz toprağın asırlardan beri tapusunu, en az bin senelik bir mülkiyet hakkıyla etimde ve kalbimde taşıyan zaman. ...bu fesat ocağının bir kapıcısı kadar da mı yaşamak hakkından mahrum kalsın? Hangimiz, yaprakları arasında fikri ve ruhi seyahatlere kalktığımız kitaplarımızın... ...ansızın mukaddes bilinen meskenimize tecavüz edilerek, odamızda baskına uğrayarak... ...ellerimizden kapılıp gasp edilmesine tahammül edebiliriz? Böyle bir hareket, güya taklit edilen çağdaş medeni cemiyetlerden... ...en geri kalan İspanya'da da vuku bulamaz. Hele vukuundan sonra namütenahi asla tekerrür edemez. Biz, Bediüzzaman'ın ilim, ahlak, fazilet ve edep sıfatlarıyla bezenen... ...temiz ve yüksek şahsiyetine gösterilen... ...ve hele son günlerde bütün bütün şiddetlenen kötü muamelelerden... ...ve bu muameleleri ona reva görenlerden nefret ediyoruz. Ahlaksızlık çirketinin bir tufan halinde her istikamete taşıp uzanarak, her fazileti boğmaya koyulduğu Türklerin bu kadar karanlık günlerinde, onun feyzine bir sır gibi kalpten kalbe, mukavemeti imkansız bir hamle halinde intikal eder görmekle deselli buluyoruz. Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur. İnanmahma as-sadirin Cevdet Sezer Bediüzzaman zaman risale Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? Kur'an'ın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyatı, her insan için en büyük mesele olan ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelir, nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir gibi suallerin cevabını bazı ve iyi bir şekilde Çekici bir üslup ve güzel bir ifadeyle beyan edip, ruh ve akılları tenbir ve tatmin ediyor. 20. asrın Kur'an felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve sanat olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlak olarak, maneviyatı cami ve hadi olarak, Türk medeniyetinin sadece maddiyata dayanan, sair medeniyetleri geride bırakacağını da ispat ve ilan etmektedir ecdadımızın bir zamanlar kalplerinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle, zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslamiyet ve kemalat maneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa'da gezdirmesi ve ölsem şehidin, öldürsem gazin deyip ölümü gülerek, karşılayarak, müteselsil düşman hadisata karşı dayanması gibi, Milletçe, medar-ı iftihar âli seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaati bakımından ve istikbalimizin selameti noktasından ne derece elzem olduğu malumdur. Mutlaka, her hareket ve hizmette maddi bir ücret ve şahsi menfaatlar mülahaza etmek, Türk'ün milli tarihinin şeref ve haysiyeti ile kabili teyrif olamaz. Bizler ancak rıza-ı ilahi için çalışıyoruz bizzat hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz, kardeş ve vatandaşlarımıza, İslamiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedi hayatımıza ait surur ve ümit, bizim bu bapta aldığımız ve alacağımız yegane hakiki mukabele ve ücrettir. Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir? Tefsir iki kısımdır. Birisi, malum tefsirlerdir ki Kur'an'ın ibaresini, ve kelime ve cümlelerin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur'an'ın imani olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısımın çok önemi var. Zahir mağrum tefsirler bu kısmı bazen mücmer bir tarzda derg ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya. Bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda, muannit filozofları da susturan bir manevi tefsirdir. Risale-i Nur, objektif nazariye ve mütalalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan, mukaddes kitabımız olan Kur'an'ın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip, insaniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır. Risale-i Nur, Kur'an ayetlerinin nurlu bir tefsiri. Baştan başa iman ve tevhid hakikatlarıyla müberhem. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış. Müsbet ilimlerle mücehlez. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor. En avamdan en havasa kadar herkese hitap edip en muannit filozofları dahi teslime mecbur ediyor. Risale-i Nur, nurlu bir külliyat. 130 eser. Büyüklü küçüklü risaleler halinde. Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Kur'an-ı Kerim'in 20. asırdaki lafsi değil, manevi tefsiri ispat ediyor. Akla gelen bütün istifamları, zerreden güneşe kadar iman mertebelerini, vahdaniyet-i ilahiyeyi, nübüvvetin hakikatını ispat ediyor. Arz ve semavatın tabakatından, melaike ve ruh vahsinden, zamanın hakikatından, haşir ve ahiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün mahiyet-i ebedi saadet, ve şekavetin menbaana kadar, akla gelen ve gelmeyen bütün imani meseleleri en katli delillerle aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Pozitif ilimlerin ki riyazi meselelerden daha katli delillerle aklı ve kalbi ikna edip, merakları izale eden bir şaheser. Az miktarda bastırılabilen hiçbir ticari gaye ve zihniyetle çalışılmayarak, Bayilere dahi verilmeyen bu eserlerin geliri, mütebaki eserlerin tabına hasredilecektir. Büyük bir titsizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir hususta, Risale-i Nur'un layık ellere geçmesi ve onun hakiki fiyatı olarak en az 25 kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir. Bu manevi tefsir, sözler, mektubat, lemalar, şualar diye dört büyük kısımdan müteşekkil olup, yekûnu 130 risaledir meşründe çalışanlar